Günaydın. Çarşamba sabahına Mehmet Turan Tosun'un change.org'da başlattığı kampanya ile başlıyoruz. Tosun kampanyasında Aksaray Belediyesi'nin sesleniyor ve ekliyor. Aksaray'ın içme suyunu kötü koku ve enfeksiyonlardan arındırın. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Aksaray'da da içme suyumuzu hazır su olarak parayla satın almak durumunda kalıyoruz. Fakat duş aldığımız, diş fırçaladığımız, elimizi yıkadığımız suyu çeşmelerden kullanmak durumundayız. Çeşmeden akan içme suyu tahammül edilemez seviyelerde kötü kokmaya başlamıştır. Belediyeye konuyu bildirdiğimizde ise sürekli kaçamak cevaplarla karşı karşıya kalıyoruz. Çeşmelerden akan suyun kullanılabilir seviyelerde olmasını istiyoruz diyor. Tosun'un kampanyasını bugüne kadar Change.org üzerinden 1611 kişi desteklemiş. Siz de Change.org'a girerek kampanyayı imzalayabilirsiniz. Hayvan hakları alanında başlatılan bir kampanya ile devam ediyoruz. Şimdi de sahibi Deniz Özel kampanyasını İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na hitap ediyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın kedi ve köpeklere ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Gelişen kentleşme sorunu yüzünden her gün artan sokak hayvanları ölümlerinin önüne geçilmesi adına 3 numaralı bir telefon hattı oluşturulmasını, otobüs duraklarına yerleştirilen afişlerle halkın bilgilendirilmesini, belediye görevlilerinin ve hayvanseverlerin yardımlarıyla sahipsiz kedi ve köpeklerin zarar verilmeden ve korkutulmadan bu numaraya yapılan çağrılar sayesinde toplanılarak Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirilmesini Kent kartlara yapılan 10 kuruşluk zamla tüm sokak hayvanlarının sağlık ve yiyecek giderlerinin her ay düzenli olarak İzmir halkı tarafından karşılanmasını, tropik hayvan ziyareti yerine kedi köpek ziyareti yapılmasını, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın bir kısmının Samsun Belediyesi tarafından da oluşturulmuş kedi kasapasına çevrilmesini, diğer kısmının ise köpekler için doğal yaşam parkı olmasını diliyoruz. Barınaklarda, küçük alanlarda bakımları düzgün yapılamayan ya da soğuk havalarda arabaların altına kendine barınacak bir yer arayan tüm hayvanların bu geniş arazi üzerinde UNESCO Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesi'nin ikinci maddesinin de gereğince düzgün koşullarda yaşama hakkına sahip olduğunu, yine aynı bildirgenin dördüncü maddesi gereğince yabani türden olan bütün hayvanların kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahip olduğunu Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidin bu hakka aykırı olduğunu hatırlatırız. Canlı dostlarımız için bu gerekli adımı en kısa zamanda atmanızı diliyoruz. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Bu sayede hayvan sahiplenmelerinin artacağına, kaybolan dostlarımızın daha kolay bulunacağına inanıyorum. Sokaklarda yapılan kulübeler soğuktan bir nevi koruyabilir. Onları ama insanların zulmünden koruyamıyoruz. Ne yazık ki en azından bu şekilde onları güvende tutabiliriz. Sadece İzmirlerin değil, Herkesin desteğine ihtiyacımız var diyor Deniz Özel. Tabi bunu yaparken bir yandan da hayvanların gerçek sahiplerinin onları terk etmesini önleyecek önlemlerinde bir an önce alınması gerekiyor. Sıradaki kampanyanın sahibi ise toplumsal dayanışma için Psikologlar Derneği. Derneğin kampanyasındaki talebi ise homofobik ve transfobik kitapların alınmaması. Tüm dünyada ulusal ve uluslararası psikoloji, psikiyatri ve diğer ruh sağlıkları kuruluşlarının akademik çalışmalar ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde 1970'lerden itibaren eşcinselliği, biseksüelliği ve akabinde trans varoluşları hastalık olarak tanımlamaktan vazgeçmiş olmasına, hastalık sınıflandırma sistemlerinden çıkarmış olmasına, eğitim ve uygulama programlarının buna göre revize edilmiş olmasına ve de aksi yönde tutuma sahip olanları şiddetle kınamasına rağmen kişisel çıkarları ve veya ideolojileri uğruna LGBTİ varoluşları hastalık olarak tanımlamakta ve homofobik, transfobik uygulamalarını sürdürmekte ısrarcı olan bir takım sözde ruh sağlığı uzmanları dünyanın çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabilmekte. Bu kişiler bazen yazdıkları kitaplar, makaleler ve yazılarla bazen de onarım terapisi, düzeltme terapisi gibi sözde tedavi uygulamalarıyla homofobik, transfobik nefret söyleminin bir parçası olmaya devam etmekteler. Ne yazık ki Türkiye'de de Bunun bazı örnekleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Türkiye'deki psikoloji-psikiyatri örgütlerinin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, homofobik-transfobik uygulamalarda ve söylemlerde bulunan bu yönde kitaplar yazan, yurt dışında yazılmış kitapları Türkçe'ye çevirip basan psikologlar, psikiyatristler ve de yayın evleri var ne yazık ki. Bizler ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar, psikiyatristler, psikiyatri hemşireleri, terapistler, psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler, Sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları, akademisyenler ve söz konusu alanlarda okuyan öğrenciler olarak... Daha önce birçok ruh sağlığı örgütünün ortak bir basın bildirisiyle de açıkladığı üzere ruh sağlığı alanındaki uzmanlık kisvesi altında yapılan tüm homofobik, transfobik uygulamalara ve bu uygulamaları yaygınlaştıran kitaplara karşı sesimizi çıkarıyoruz. Bunun ilk adımlarından biri olarak Türkiye'de dolaşımda olan homofobik, transfobik kitapları almayacağımızı ve bunları yazan, basan ve satan kişileri, kurumları, yayın evlerini ve kitap evlerini Kınadığımızı belirtiyor ve ruh sağlığı çalışanları ile birlikte tüm kamuoyunu bu konuda duyarlı davranarak söz konusu kitapları teşhir etmeye ve almamaya davet ediyoruz. Homofobik, transfobik söylemler, kitaplar ve uygulamalar nefret söylemlerine ve de nefret cinayetleriyle ilgili intiharlara giden yolların inşasına ortak olmaktır, diyor Change.org'da yürüttükleri bu kampanyalarında. Bu çarşamba günü programımızı başarılı bir kampanya haberiyle kapatıyoruz. Zekeriya Şen Kampanyasını Çelik Gülersoy Kütüphanesi'nin ranta kurban gitmemesi ve yok olmaması için başlatmıştı. Şen'e şimdi kulak verelim. Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı 25 yıldır hizmet verdiği binadan çıkarılıyor. Bizzat yönetim kurulu üyeleri eski Yargıtay Sekreteri Uğur İbrahim Hakkıoğlu ve St. Joseph Okulları Vakfı Yöneticisi Arhan Apak, kütüphanenin yapısının otel ya da restoran olarak kullanılmak üzere kiralanması kararını vermişler. Üçüncü yönetim kurulu üyesi Deniz Yalav ise bu karara katılmamış. Kitapların nereye götürüleceği ise bilinmiyor. Dedikodular San Joseph okullarının bir birimine taşınması yönünde kütüphaneyi kullanan ya da değişik dönemlerde kullanmış olan tüm bilim insanlarını ve kentini korumak isteyen duyarlı çevreleri bu işlemin durdurulması için çaba harcamaya davet ediyoruz. 1990 yılında açılan kütüphane nadir baskı kitaplardan 2015 yılında basılmış kitaplara kadar tamamen ya da kısmen İstanbul'la ilgili 14.000 kitap sayısız makale kentin birçok semti ve eski eserleriyle ilgili binlerce fotoğrafla 25 senedir hizmet veriyor. İstanbul dünya miras alanında olan yapı Ayasofya'nın arkasında Soğuk Çeşme sokağında bulunuyor. Sokaktaki evler Turing Otomobil Kurumu tarafından restore edilip otel haline getirilmiş ancak iki Osmanlı evi Çelik Gülersoy tarafından bir kütüphane olarak düzenlenmesi amacıyla vakfa hediye edilmiş. Bir İstanbul mirası, bir kent simgesi olan bu değerli kitaplığın yerinde kalmasını ve hizmetine devam etmesini istiyoruz diyordu Şen. 5000 kişinin desteklediği kampanyasında. Şen Güzel Haberi imzacılarına şu mesajla duyurdu. İstanbul Kitaplığı binasının satılması veya kiraya verilmesinin doğru olmadığı kararına varılması sürecinde yardım eden, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Change.org'daki bu imza kampanyasına verilen desteğin vakıfla ilgili uzman raporunda olumlu bir şekilde değerlendirildiğini gördüğüm için ayrıca kıvanç duyuyorum dedi kendisi.